94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Bugün Ömer Madra tatilde biliyorsunuz bu hafta. Tek başıma yapacağım programı. Bu arada destekçilerimiz Zeynep Çatay ve Koray Çalışkan'a da teşekkür ediyorum. Ama bir konuğum var yalnız değilim. Pınar Aksuğan Greenpeace Akdeniz'den. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk Ümit. Evet. Pınar'la uzun süredir konuşmak istediğimiz Greenpeace'in yeni programı. Projesi ya da yeni işi diyelim ee, Kara Atlas'ı konuşalım diye ee, bu sabah birlikteyiz. Ee, kara Atlas aslında uzun süredir hazırlığı süren bir evet, çalışmaydı. Evet çok uzun zamandır ee, üzerinde çalışıyoruz. Ben de baya merakla bekliyordum. <gülüyor> Zaten e, ismi üzerinde Kömür Karası bir Atlas. Ee, birazcık çok kısa şeyi anlatabilir misin? içeriğini ve e, bu bir kampanya mı yoksa sadece bir web sitesi mi? Önce onunla başlayalım. Sonra içinden soracağım çok şey var. Tabii bildiğin gibi biz bir kömür kampanyası yürütüyoruz e, geniş çapta. İşte bu e, Gerze ile başladı. Ondan sonra hani Türkiye'nin dört bir tarafındaki 86 yeni kömürlü termik santrale 86'ya mı çıktı en evet, yani? Evet en son Atlas'ımız 86'yı gösteriyordu. E, böyle genişleyen bir kampanya halini aldı. E, Hani kampanya genişledikçe e, bizde hani bu bütün bu kömürlü termik santralleri insanlara nasıl gösterebiliriz, nasıl daha iyi anlatabiliriz diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. Biz bir e, harita oluşturalım, orada işaretleyelim santralleri. İşte e, hani şey Kara Atlı Sorga girince görüldüğü gibi de orada zaten işte santrali kim kuruyor. Kaç megawatt, e, nerede kuruluyor, e, bütün oranın hani endemik özellikleri, doğal e, özellikleri birçok bilgi var içinde. Sonra ismiyle ilgili de çok tartışma oldu <gülüyor> kendi aramızda hani. Çok mu iç karartıcı e, kara atlas deyince? <gülüyor> Ama ne yazık ki işte kömür denilen e, bela zaten, e, zaten kara. O yüzden yapacak bir şey yoktu. Kara atlas ortaya çıktı. Peki bu 86 çok, çok pardon. E, mevcut santraller dahil mi yoksa planlanan 86 Hayır sadece planlanan sadece 86 planlanan. tane var. Ama bu haritada galiba... E, Üretimde olanlar da var değil Orada mi? Orada üretimde olanlar da var. Hatta belki ilerleyen zamanlarda madenler de bunun hmm. içine girecek. Çünkü yeni birçok rezerv ortaya çıktı. O rezervlerin ortaya çıkmasıyla işte daha fazla santral planı ortaya çıktı. O kadar uzun sürmesinin sebebi de yani biz neredeyse bir seneye yakın bir zaman bu e, haritanın üzerinde çalıştık. Çünkü bilgiye ulaşmak kolay değil. EPDK'dan e, işte hangisi lisanslı, ne zaman lisansı aldığı işte gerçekten hani doğru bilgiyi insanlara sunabilmek için uzun bir teyit süreci yaşadık. Zaten hani böyle pırtlak gibi her dakika yeni santraller çıktıkça onları da ekleyince en son şu şeklini aldı ama sürekli olarak güncelliyoruz e, atlası. Şimdi e, bizim bildiğimiz yani e, bir takım mücadelelerin devam ettiği e, ve sık sık gündeme gelen işte açık yeşilde de e, sık konuştuğumuz Gerze vardı, e, Bartın, e, Aliaga gibi bazı Hı -hı. şeyleri biliyoruz ama bu rakam şimdi tabii çok e, çok yüksek yani 86 rakamı e, bu. Bunun ne kadarı e, şu anda yapılıyor ona dair şeyleri söyleyebilir misin? Tabii 36'ya yakını şu anda e, hani yapımı başlamak üzere ya da inşaat halinde hmm. kalanları proje. Aşamasında yani bazıları Projesi lisans. Proje sadece lisans almışlar. Şöyle bazıları lisans almış, bazıları lisans almak için başvurmuş aldı alacak ya da uzun hmm. süredir bekliyor. Onlar hani da o dahil şekli, Onlar da dahil 86'ya evet. ee, ayrıca da hani duyum aldığımız projelerde var onlar burada yok mesela. Hı hmm. yani herhangi bir belge bulamadığınız evet, evet, evet olanlar aynen. yok. Ee, mesela burada bazı yoğunlaşma noktaları var. Ee, en yoğun görünen yer galiba Hatay değil mi? Hatay, Adana, Yumurtalık. Orada İskenderun Körfezi'nde daha doğrusu. Hmm. Neredeyse 30'a yakın santral planı var. 30. Evet. Yani şeyi içine alırsak işte Hatay, Adana, Yumurtalık, İskenderun. O sahil boyunca o, o sahil değil mi? O sahil boyunca 30'a yakın işaretledik. Orada. Yapımı süren? Yapımı süren 4-5 tane 4 var. 4-5 tane evet. var. Hı -hı. Bayağı şey Muğla zaten yoğun olduğu bir yerdi. Burada toplam 2340 megawatt Muğla'da planlanıyormuş. Hatay'da 3960, Adana'da 10.043. Bu tabii <gülüyor> Adana'da tek başına 10.000. Yani şöyle söyleyeyim, oraya Aa, girmediklerimizle birlikte en son hesapladığımızda böyle 70 e, bin megawata yakın bir rakam çıktı. Toplam. Toplamda hani ben böyle inanmak istemedim zaten o saniyede onu gördüğümde. Şeyde bu, e, hangi kuruluşun e, şeyi vardı ya, Türkiye 4. çıktı. Dünya Kaynakları Enstitüsü, World Resources e, e, Enstitüsü. Onun bir işte Dünya Kömür şeyinde, raporunda... 39 bin megawatt diye geçiyor. O zaman geçiyor. işte... 49 o, tane mi? Tabii tabii o zaman çok daha azdı. O zaman da yani işte e, biz de destekte bulunmuştuk oraya baktığımızda. Yine aynı şekilde EPDK'dan lisanslı işte teyit edebildiklerimiz. E, o kadardı. Bugün herhalde şey yapsak tekrar o çalışmayı yapsak Rusya'yı geçtik. Hmm. Evet. Üçüncü olduk yani. Evet yani Türkiye'nin e, toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinden fazla değil mi planlananlar? 3 katı falan. 4 katı. Öyle mi? Toplam, tabii, ta, toplam olarak Toplam tabii ki de. Yani şimdi bu planlanan santrallerin hepsi yapılırsa e, hani ihtiyacı şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan ve kullandığı enerjinin 4 katı gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Hmm. Peki bunların ne e, kadarı kömürde yani ne hani. kadarı yerli kömür? Bunların aslında şöyle bir durum var. Yani baktığımızda hani böyle bir hani yüzde ee, 60 falan e, ithal e, %40 yerli gibi bir durum var ortada ama yerli kömür çok kalitesiz olduğu için özellikle bu yeni keşfedilen havzalarda işte Karapınar, Dinar, hmm. Afşin, Elbistan çok düşük kalorili ve e, çok ciddi e, büyük tesisler planlanıyor orada biz sanmıyoruz ki böyle hani özellikle de işte en iyi filtreleri kullanacağız, en iyi teknolojiyi kullanacağız denilen bir santralde bu kömürü kullanmak mümkün olsun. O yüzden hani zaten e, bu şöyle... Bu demek ki en iyi teknolojiyi kullanmayacaklar. Tabii, yani, de... ya, tabii iki tane seçenek var. Ya en iyi teknolojiyi kullanmayacaklar ya ithal kömür getirecekler. Her halükarda zaten şu anda da görüyoruz. Hani bütün o yerli kömür başvuruları bir noktada ithal kömür başvuruları halinde alıyor. Öyle mi? Tabii. Tabii. E, bu nasıl oluyor? Mesela ben bunun mevzuatını bilmiyorum. Siz ithal yerli kömür için başvurup sonra yaptıktan sonra ben bunu ithale çevirdim diyebiliyor musunuz? Kaba istarttırımına gidiyorsunuz. <gülüyor> Hemen van e, işte bir ek bir ünite daha yapacağım diyorsunuz. O ek üniteyi de ithal yapacağım diyorsunuz. Zaten verilen teşvikler o kadar e, sınırsız ki yani kömür santrali kuracaksanız eğer size 30 yıl boyunca maden işletmesini bedavaya veriyor. Araziyi bedavaya veriyor. Yeter ki e, yeter kur. Ki kur. E, zaten lisansta bir sürü kolaylık var. Yani işte geçen 600 megawattlık güneş sınırına gelen 9000 megawattlık başvuruyla hesaplandığında hani kömüre hiçbir sınır yok. Ama işte böyle kolaylıklar var. O yüzden hani yerli diye başvuruyor. Hop, ...ben üniteyi arttıracağım deyip İtalya'ya dönebiliyor. Bu arada hala e, Afşin Elbistan birinci galiba değil mi? Yani burada mesela 11.195 megawatt diyor Kahramanmaraş için. Afşin Elbistan birinci Bu Afşin mi? Elbistan C'de falan diye CD. gidiyor yani. e, Bir de buna Karapınar eklenecekti. Karapınar. Karapınar'daki şey düşük geldi bana Konya. E, 537 megawatt diyor. Ya onlar şöyle, havza bulundu orada. Yani bir santral planı yok. Onları girmedik, o yüzden daha sonra hmm. gireceğiz yani diye. Yani henüz rezerv, yapmadılar. Evet, orada rezerv bulundu. İşte Dinar'da da çok büyük bir rezerv bulundu. Onların ama hani kim başvurdu, e, kim kuracak santrali, o bilgilere henüz sahip değiliz. Keza aynı şekilde Afşin Elvistan'da da. Anladım Bu, ya, onları ülkeler... da ekleseniz 100 bin <gülüyor> megavatı bulacaklar. Herhalde ne? bulur, bulacak. evet. Evet yani e, karaatlas.org'a girerseniz orada e, sağ tarafta bir harita var. E, bu haritadan e, şöyle bir bakıldığında e, özellikle Akdeniz e, işte Hatay, Mersin, Adana, Kahramanmaraş orada müthiş bir e, karalık e, hakim. Sonra Ege Muğla'dan başlıyor Çanakkale'ye kadar bütün Ege sahilleri. Zaten İzmir değil mi en çok e, Alia herhalde. Ali Ağa. Çanakkale'de de bayağı yoğunlaşma var sonra Karadeniz sahili Zonguldak Kar Batı Karadeniz sahili Bartın Sinop'a kadar var bir de Orta Anadolu'da işte Konya Eskişehir Kütahya vesaire bir tane de burada şey var İneada, değil mi bu Kırklareli bir tane İneada var evet <gülüyor> o, o iptal edildi diye duymuştuk. Ya o e, iptal edildi diye hani tam olarak iptal değil de hani işte onu da e, kuran şirketle işte bağlantıya geçmeye çalıştık falan hani tam teyitli bilgi değil. <gülüyor> Öyle söyleyeyim <bilgi gülüyor> teyitli bilgi değil. <gülüyor> Peki ee, bunu aslında gerçekten bizim yıllardır iklim değişikliğiyle işte kömür santralleriyle falan e, mücadele edenlerde sürekli bir şey ihtiyacı vardı. Yani kaç oldu sayı kaç megabat oldu ne oldu bunu gerçekten bu ihtiyacı karşılayan bir. Web sitesi olmuş. Bence çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ee, bu, özellikle şu yerel direniş kısmını birazcık konuşmak e, iyi olabilir. Bir, çünkü <gülüyor> karaatlas.org'da bir de yerel direniş bölümü var. Burada da ben 10 tane yerel direniş <gülüyor> saydım. Bartın, Çanakkale, Adana, e, bu Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, ha, Kırklareli, e, İzmir, Hatay, Çanakkale, e, Çanakkale'de 2 tane ayrı İki platform tane, evet. var. Şırnak, Zonguldak ve Sinop. Hı hı. Yani 10 değişik yerde e, santrallere karşı direnişler evet. var. E, bu bayağı güçlü bir şey olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Oldukça güçlü. Yani bu e, aslında hani şey de yapmayalım, gaz da vermeyelim boşu boşuna tabii de. E, şimdi Gerze çok güçlü bir direniş. Yani hı hı. Gerze resmen sokmuyor e, şirketi hı hı. oraya. Diğerlerinin durumu Gerze ile kıyaslanabilecek durumda mı ya da onları güçlendirmek için ne yapmak? Her gerekiyor? bölgenin kendi dinamikleri var tabii yani o şekilde düşünmek <gülüyor> lazım. Ali, Ali Ağa'da işte Türkiye'nin uzun insan zinciri yapılmıştı. Ee... Evet. Termik santrali karşı ama bugün baktığımızda aynı derecede kuvvetli mi hani, e, tartışılır. Işte. Çünkü Yerze'deki proje daha yeni bir proje. İşte daha insanlar hani daha kısa bir süredir e, mücadele ediyorlar. Mücadele etmenin yılları uzadıkça, e, süresi uzadıkça elbette ki o e, eski dinamizmi e, birazcık da olsa şey oluyor zorlanıyor. Ama Bartın'da çok güçlü bir direniş var. Yani Amasra zaten direnişin güçlü olduğu yerde duruyor aslında değil mi? Duruyor. Zaten hani yani duruyor, ilerleyemiyor. Yani proje iptal olmasa bile proje 10 sene, 20 sene uzuyor. Yani bir projenin zaten 10 sene, 20 sene uzaması demek artık hani, onun karlılığının bir şekilde hani bizim de hani görmek istediğimiz, hani direnişteki insanların da görmek istediği şey o. Hani nükleer santralde de aynı şey var zaten yıllardır. Bir konu gidiyor ama bir türlü yapılamıyor. Bartın'da da keza aynı şey var ama şöyle bir şey var. Hani bu atlasa baktığınızda ve o şirketlere baktığınızda hani Türkiye'nin Forbes listesini görebilirsiniz. Çok şirket olarak. Da. Evet, şirket olarak. Bütün büyük şirketler bütün var. Bütün büyük şirketler orada. Yani bütün büyük şirketler bir şekilde o kömür santrallerinden de payını almış Şirketlerin durumda. Şirketlerin ismi nerede yazıyor? Şöyle girdiğimizde yani o tek tek santrallere baktığımızda hmm. bu yuvarlıkların üstüne gelince anladım bütün detaylı bilgileri çıkıyor ha kaç kim yapıyor kim ismine yapıyor? vesaire yani aslında bir anlamda bir e, şirket envanteri de burada çıkmış oluyor bu direniş kısmını biraz daha konuşalım ama istersen bir e, müzik arası verelim e, birkaç haftadır çaldığımız ama hep bu gezi direnişi vesaire nedeniyle ara verdiğimiz bir grup vardı Eva Den yatırıyor ondan dinleyelim devam edeceğiz. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo Mon copain le chêne, mon alter ego On était du même bois, un peu rustique, un peu brut Dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée Tous de bonnes graines, de hautes futées Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne Mon seul arbre de Noël mât de cocagne. auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû le quitter des yeux je suis sans porte type j'aurais plus de joie j'ai jeté ma pipe ma vie pipe en bois qu'avait fumé sans secher sanscha mais brûler la lippe davagla va changer dans son bon vie tête de pipe en bois sacreton du pipeb auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû le quitter les yeux le surnom d'infâme me va con unant' avec de ma femme j'ai foutu le camp parce que depuis tant monannée, C'était pas une sinecure De le voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la Nouvelle campagne voilà, celle là Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles le se pendait mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner De mon arbre Auprès de mon arbre J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une massarde pour tout logement avec des lézards sur le firmament. Je le savais par cœur depuis et pour en baiser la course, j'aimais mes belle de nuit faire un tour sur la grande ourse, J'habite plus de massarde. Il peut désormais te...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 George Brassens şarkılarını yaptı. iki albüm var. Onlardan çalmaya devam ediyoruz. Açık Yeşil'de ve Pınar Aksoğan'la Greenpeace'den kömür karası, kara atlası konuşuyoruz. Türkiye'deki kömür çılgınlığı nereye doğru gidiyor? Hiçbirimizin farkında olmadığı kadar ciddi projelerin 86 tane yeni kömür santrali projesinin olduğunu anlattı. Şimdi direnişlerden konuşuyorduk. Ben şöyle, demin konuştuğumuz konu çok önemli... Türkiye'de şöyle bir şey var bizim tarafımızda yani direnenlerin tarafında ya da muhalefet edenlerin tarafında böyle bir müthiş sinik bir tavır var. Yani biz ne yaparsak yapalım aslında bu işleri engelleyemeyiz. Zaten devlet bildiğini okuyor. Zaten bu hükümet şöyle bir hükümet falan. Müthiş bir mesela ben forumlarda bile bu parklardaki forumlarda bile artık eskisine göre daha az ya yani bir umut daha yüksek ama oralarda bile bir hafif bu tür bir umutsuz ve kendini... Güçsüz gören bir tavırı görüyorum bunun devam ettiğini. Halbuki demin işte konuştuk. Nerede direniş varsa orada kömür santrali duruyor aslında. Hı hı. Ve nerede bir şey yoksa orada çok hızlı gidiyor değil mi? Yani şu anda hızlı bir şekilde inşaatı giden yerler nereler mesela? Ve oralarda direniş çok ciddi bir direniş var mı? Yumurtak'ta hızla devam eden <gülüyor> santral inşaatları var. Hı hı. Ama dediğin nokta çok doğru. Yani işte... 6'n altıyı koyunlarınızda e, mücadeleden hani bizleri direnenler düşün hani hangi umutla devam edebilmemiz lazım? Bizim için umut direnişçiler. Orada buna karşı direnen insanlar. Çünkü şunu biliyoruz, şunu görüyoruz. Eğer bir insan hani oradaki bölge buna direniyorsa imkansız. Hı hı. Yapılamaz o santral. Mesela Osmaniye'de de e, galiba başlanmadı değil mi? Başladı başlanmadı mı? hayır. Çünkü orada da ciddi orada direniş var. Orada da ciddi var yani. direniş evet. var. Yani işte Ali Ağa'da da ciddi direniş var. İşte bu Keleş'te ciddi bir direniş. Bursa Bursa Bursa'da Keleş'te hı hı. ciddi bir direniş başladı. E, şimdi hani nasıl yapabilirsin? Dünyanın her yerinde böyle bu. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil yani. Eğer direniş varsa hı hı. o projeyi yapmak gayet zor. Ama direniş yoksa... Evet. Umudumuzu hafif hafif Dün e, Abbas Ağa'daydık Abbas Ağa'da e, bu şeyi konuştuk Abbas Ağa Parkı'ndaki forumda e, Üçüncü Köprü meselesini konuştuk Orada işte konuşurken benim de aklıma geldi e, Şunu fark ettim ki biz Bu 2 milyon İstanbullu kampanyasını Yaptığımız 2010-2011'de Üçüncü Köprü'ye direnmiştik. Ciddi bir hareket vardı. Ve o dönemde askıya alındı proje. <gülüyor> Şu anda yapımı başlandı. Çünkü son bir senedir hiçbir Üçüncü Köprü gündemde değil, hiçbir muhalefet yok. Ve resmen hızlı bir şekilde ortada hiçbir şey yokken bizim boşluğumuzdan yararlandı evet. hükümet ve başladı. Burada yani... E, Tam tersi düşünülüyor. Mesela nükleer santral yapılmaz. E zaten yapılmayacaktı. Ya da işte e, bir projeden vazgeçilir. Zaten para bulamamışlardı. Yani müthiş bir kendine güvensizlik var. Halbuki Gerze mesela değil mi? Bunun hiç böyle olmadığını gösteriyor. Hiç öyle olmuyor işte. O, o. Siz aynı zamanda Gerze'de ve başka yerlerde doğrudan hareketin içinde sahada yani tabii, da mücadele tabii ediyorsunuz de işte, değil mi? işte hani şey meselesi de var yani bu buralardaki insanlar direnen insanlar yıllardır işte biber gazı işte tomalara falan maruz zaten. kalıp zaten e, çok böyle inanılmaz direniş örnekleri gösteriyorlardı. Gerze'de onlardan bir tanesi. Biz de o günden beri Gerze ile dayanışma içerisindeyiz. Desteklemeye çalışıyoruz. E, sadece Gerze değil hani Türkiye'nin birçok yerinde işte eslere karşı da Benzer direnişler oldu yine aynı şekilde karşılık buldu. Ama hani şu yani Gezi'den de sonra hani o artan duyarlılıkla birlikte direnmek daha da önem kazandı artık. Hı hı. Yani, direnmenin bir nasıl diyelim direnmenin ne olduğunu daha iyi gördük. Daha iyi gördük. Ya. Topçu evet. kışlası durdu sonuçta değil mi? Yani. Aynen öyle yani hani tabii bunun arka planında yüzlerce şey var işte Gerzi'ye baktığımızda arka işte yüzlerce dava var. Yani hem halk halk da bundan mağdur. Hani onlara açılmış davalar da var, şirkete açılmış davalar var. E zaten çet dediğimiz şeyin işte 3. köprüde de gördük. Hani e, ne kadar gerekli ve ne kadar doğru bir şekilde yapılması gereken e, evet. bir döküman olduğunu gördük. ve bu santral planlarında o kadar usulsüzce yapılıyor ki çetler. Yani hani var ama o kadar göstermelik ki e bunlara karşı yüzlerce dava var. Bu arada bir de e, kömür santrallerini ÇHD'den kaçıran bir yasa değişikliği olmadı mı? O bir mı? tane daha. O işte bu yeni elektrik piyasası evet. kanununun bir maddesi 8. maddesinde büyük işte Avşin Elbistan gibi yatırımların da ÇHD'den muaf olmasıyla dair bir yani O o yürürlüğe girdi mi? O ona biz şey hani Anayasa Mahkemesi'ne onu taşıdık o, o maddeyi. Hı yani henüz girmedi yürürlüğü. Aynı şekilde chat muafiyeti de işte 28 Temmuz'a kadar ona da görüş sunabiliyoruz hala. O da girmedi. Hı -hı. Bu en son torba yasada geçmesi planlanan. Yani hala şansımız var. Eğer bunlar geçerse çok çok zor olacak. Çok zor olacak yani mücadele. O yüzden hani bir an önce hani verebilecek görüş verebilecek herkesin de bunlara görüş vermesi iyi olur. Evet, e, karaatlas.org'da aslında e, raporlar, e, eski herhalde yayınlanmış kömürle hı hı. ilgili, iklim değişikliği ile ilgili raporlar da var. E, haberler bölümü var. E, bu ne kadar aktif ve ne çok kadar çok Oldukça dinamik. aktif şöyle. Yani, yani, sürekli güncellenen sürekli bir web Sürekli güncellenen. Aslında hani biz bunu oradaki insanlarla birlikte yapıyoruz. Yani bu Greenpeace'in bir e, sitesi değil. Bu herkesin ortak sitesi. Yani, yani bütün, yerel, yereldeki, insanlar, evet, yereldeki yani. insanların ortak sitesi. Orada gördüğünüz bütün platformlar e, destekliyor bu siteyi. Ve onların haberleri burada paylaşılıyor. Hani böyle şey dönüşümlü bir e, yönetim sistemi benimseyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde site hmm. için. Doğrudan ee, doğruya Greenpeace'in değil, değil yani bu. Hayır, değil, hayır. Greenpeace'in değil. bu işte bizim hep beraber oturup yereldeki insanlarla birlikte neye ihtiyacımız var diye konuşurken ortaya çıkan bir ihtiyaç ve... Hani hem onların hem de bizlerin... Hisseri. Şırnak nasıl gidiyor? Şırnak'ta inanılmaz bir direniş var. Hı. Yani Şırnak oldukça... Şırnak e, Silopi değil mi? Yoksa Şırnak? İki tane santral planı var Şırnak'ta. E, onlar da gayet... E, zaten madencilikten çok çekmişler. Orada zaten <gülüyor> hala hazırda etkilenen çok insan var. İşte o yüzden hani bir bilinç de var. Zonguldak'ta da aynı şey var. Maden varsa biliyorlar. bir yerde... Evet. E, mevcut termik santral varsa... Onun ne kadar hani pis ve hani hakikaten istihdam sağlamadığını ne kadar zarar verdiğini görebiliyorlar o yüzden direniş de daha kuvvetli oluyor. Evet. Peki son olarak şey sorayım. Bu aralar çok duyduğumuz bir başka şey daha var. Türkiye kömür şey kömüre takıldık. Rüzgar ve güneş yatırımlarında da çok iyi gidiyor falan diye bir şey var. Bu doğru mu? Yani Türkiye nasıl? Şu anki performansı yine bir enerjide İşte hani güneşten şöyle bir örnek vereyim Hani gayet zaten açıklayıcı olacaktır Hükümet 600 megawattla sınırlandırıyor Bütün güneş başvurularını Toplamda Hı -hı. Türkiye'de Yılda Ve, değil mi? Yılda tabii, tabii, hayır evet yani yılda Ve bu, bu sene 9000 megawattlık başvuru oldu Güneşe Hı -hı. Yani, Bunlar peki yapmak için yapmak mi? Yoksa için. lisans alıp Sonra o lisansı satmak için diyor ya mesela bakan böyle şeyler söylüyor. Lisans alıyorlar sonra o lisansı satıyorlar, çantacılar falan. Bunu kömürde nasıl söyleyemeyiz? Çünkü bu şirketler kömür yatırımı da bunu mi? yapan şirketler, o güneş başvurusuna başvuran şirketler kömüre de başvurmuşlar aslında. Yani ha. hani böyle hepsi de hani saf temiz işte böyle hani hepsi yenilebilir enerji yapan şirketler değil. O zaman ama kömür için de aynı şeyi söyleyin, sınırlandırın. Sınırlandırın değil yani... mi? Evet. <gülüyor> Çok çok doğru. Yani orada işine gelen e, tarafı sınırlandırıyor. Güneşi 600 gibi çok komik bir rakamla sınırlandırıyor. Rüzgarda nasıl durum? Rüzgar tabii güneşe göre biraz daha hızlı devam ediyor. Yani artış hızına baktığımızda özellikle son 5 senede ciddi yani artış hızı yüksek. İşte yüzde ikiye falan ulaştı. Yani tabii Toplamdaki bu, payı. Toplamdaki payı. Hani bu gayet komik bir rakam aslında. Kömür yüzde yirmi. Kömür yüzde yirmi üç buçuk 23, gibi buçuk. bir rakam. Yani yüzde ikiye rüzgar komik. Böyle. Bir. Anladığım kadarıyla hükümetin asıl derdi doğal gazı azaltıp kömürü onun yerine koymak değil mi? Yani, Tabii işte yerli kaynak nedeniyle mesele. olması nedeniyle evet. ama onun da çoğu aslında yerli falan da değil. Yani büyük bir kısmı da ithal kömüre dayalı. İşte yani karatla sorga girip baksınlar Aa, ne kadarı evet. yerli ne kadarı evet. ithal oradan da rahatlıkla gülüyor. Evet, gerçekten bu bütün direnişler açısından ve bütün yani çevre ekoloji hareketleri açısından önemli bir kaynak olmuş. Elinize sağlık. Tekrar Sağ bunu konuşmaya bunun üzerinden de konuşmaya devam ederiz. E, açık Yeşil'de bugün Pınar Aksuğan'la birlikteydik. Greenpeace Akdeniz'den karaatlas.org'u konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.